Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa Rodop'ların bülbülü olarak bilinen Kadriye Latifova'dan dinlediğimiz bir türküyle programa başladım. Elinde Kirez Dali. Latifova 1928'de Bulgaristan'da Hasköy'de dünyaya gelmiş. 1953 yılında henüz 25 yaşında Hasköy'deki tiyatroya katılmış. İki yıl sonra 1955'te Ali Şim'in Kaşları Kare türküsüyle ünlenmiş. Güzel sesiyle kısa zamanda tüm Bulgaristan'da insanların ilgisini, sevgisini kazanmış 1962 yılında 34 yaşında bir trafik kazasında hayata veda eden Kadriye Latifova'nın 500'e yakın halk şarkısını seslendirdiği ve bunlardan 200'e yakın şarkıyı kaydettiği biliniyor. Kadriye Latifova'yı önümüzdeki günlerde arşivimde yer alan türkülerinden örnekler dinleyeceğimiz bir programda ayrıca anmak anlatmak istiyorum. Bir gazeteci yazar abim vardı Adnan Genç. İşte gazete yazılarında özellikle adı henüz duyulmamış genç ve yetenekli müzisyenleri yazılarıyla e, gazeteye taşıyordu. Benim de radyoculukta en önemli destekçimdi Adnan abi. Geçtiğimiz aylarda ne yazık ki onu kaybettik. Adnan abiyi bir kez daha sevgiyle ve özlemle anmak istiyorum. 10 Ağustos onun doğum günü ve o gün Adnan abi için bir program yapmayı da düşünüyorum. Adnan abi her programa bir biçimde destek verirdi. Ben de yazılarında söz ettiği Genç müzisyenleri programda konuk etmek istediğimi ona söylemiştim. Çok mutlu olmuştu. İşte isimleri peş peşe sıralamaya benimle tanıştırmaya başlamıştı. Sayesinde çok iyi yeni genç sesler tanıdım. Bu seslerden bir tanesi Mihrap Eski Ocaktı. Onu daha önce programına konuk etmiştim. İşte Feyruz şarkıları dinlemiştik. Kostos ayında Mihrap'ı yeniden konuk alacağım programı ama bu kez ağırlıklı olarak kendi bestelerini seslendirecek program. Bugün programda yine Adnan Genç aracılığıyla tanıdığım çok güzel sesli, çok güzel yürekli genç bir halk müziği yorumcusu arkadaşımı sevgili Yeşim Kantekin'i konuk ediyorum. Hoş geldin Yeşim. Hoş buldum Arzuman abi, sevgiler. Ee, az önce Adnan Genç'ten söz ettim işte Adnan Abi seni bana önerirken az önce Kadriyelatifov'dan dinlediğimiz elinde Kires Dalı Türküsü'nü yorumladığı e, videonu göndermişti. E, bu türküyü programın sonunda senin yorumunla da dinleyeceğiz ama önce biraz kendinden söz etmek ister misin dinleyicilerimize? E, elbette şöyle aslında e, müziğe dair kendimi ilk keşfim e, küçük yaşlarıma rast geliyor. Alevi kültürlü bir ailede büyüdüm. Dolayısıyla Alevi Bektaşi müziği zaten aslında müzikal anlamda da beni beslemeye küçük yaşlarımda başlamıştı. Ama kendime dair herhangi bir e, fikrim yoktu. E, bir gün TRT'de e, Selda Bağcan Yesi Bağları türküsünü dinlediğimde e, söyledim ve aslında e, bunun bana kendimi ne kadar iyi hissettirdiğini e, o gün anlamış oldum ve o gün sonrasında da e, şarkılarla, türkülerle olan ilişkim daha da sıklaşmaya başladı. Bir defter yaptım hemen kendime. E, öğrendiğim bütün türküleri o deftere kaydetmeye başladım ve hala da bu böyle devam ediyor benim hayatım için. E, peki yerel kayıtlar derledin mi? Yani tokat e, kökenli olduğunu biliyoruz. Orada yaptığın kayıtlar var mı? Araştırma araştırdın mı Tokat bölgesini? Evet, aslında kendi kültürüme dair müzikleri de küçük yaşlarımdan beri dinlemeye başladım hmm. ve şunu fark ettim oradaki kadınların aslında gerçekten müzikle iç içi olduklarını ve hayatının içinde olduğunu ve Diğer kültürlerle benzer hikayeler taşıdığını aslında müzik yapma biçimlerinin, yani tarlada çalışırken iş türküleri söylüyor olmalarının veya işte bir kız almaya giderken türküler söylüyor olmasının, düğünlerde, kına gecelerinde türkülerde, e, türküler olması ve bunun kadınların icra ediyor olması aslında diğer kültürlerde benzer özellikler taşıyor. Ve e, gidip gelmelerim, e, sürekli köye gidip geliyorum. Ee, orada bazı türkülerin e, hala icra edilmiyor olduğunu gördüm. İşte buna dair birkaç türkü var. Birisini annemle birlikte kaydettik aslında geçen yaz pandemi sürecinde. E, uzaktan olanaklarla kaydettik. Ve hala böyle aklımda olan 2-3 ezgi daha var ve kadınların söylediği ezgiler. E, aslında... Biraz niyetim o bölgeyi tamamıyla dolaşmak ama henüz buna imkanım el vermedi. Umarım ilerleyen günlerde olur. Annemle birlikte söylediğimiz bir türkü. Kuşburnu budarlar. bizim yöreye ait yani Tokat yöresine ait bir türkü. Amasya ve Yozgat varyasyonları da mevcut. Bahçe endim güne bahçe endim güne su balattım bülbüle su Sadece Türk halk müziği söylemiyorsun. Yani işte Anadolu'da yaşayan birçok dilde şarkılar söylüyorsun. Aslında kültürel coğrafya hepimizin de bildiği gibi çok çeşitli ve çok renkli. Bu gerçekten bütün hepimizin hayatında bence etkili olmuştur bu renklilik ve çeşitlilik. Bir yemeği çok çeşitli baharatlar katılması gibi o kadar keyifli ki e, o sesleri, o renkleri ve farklı müzik biçimlerini, icralarını duyuyor olmak e, ve müzik sever ve müzik dinleyen bence herkesin hayatında önemli bir yeri var. E, bir de bu e, kültürel farklılıklar aslında yer yer çatışmalara neden olsa da bence e, Anadolu için e, büyük bir e, birlikte yaşama kültürünü de e, bu müzik kültürüyle belki de en önemli, burada müzik gerçekten önemli bir etken gibi geliyor bana. Müzik kültürüyle de e, bize taşıyor. Aslında biz bir arada yaşayabiliyoruz, barış içinde olabiliyoruz. Ve ben bunu şarkılarda ve o halk ezgilerinde çok hissediyorum. O yüzden kendimde de çok şanslı hissediyorum aslında Anadolu'lu olmak anlamında. Sen korolarla da çalıştığından söz etmiştin mi? E, bunlardan bir örnek dinletebilir miyiz? Sen namaz eder misin? E, Daphne Korosu aslında İstanbul'un çeşitli yerlerinde çalışıyoruz. Yani e, belirli bir çalışma me mekanı, mekanımız yok. E, Sinafi Trio'dan tanıyacağınız üzere Elena ile birlikte çalışıyoruz. E, bir Kilise Korosu daha çok e, Rumca şarkılar söylüyoruz. E, ama böyle Ermenice ve Ladino ezgiler de söyledik beraber. Şimdi evet. Daphne Korusu'ndan bir e, Rebetiko şarkısı dinleyeceğiz. Apostolos Kaldaras şarkısı. E, şarkıyı bir Cezayir şarkısı olarak da Türkçe'ye çevirebiliriz. Müzik <gülüyor> We cool. Sadece e, türkü ve şarkı söylüyorsun değil mi? Çaldığın bir çalgı var mı? Ya da öğrenmeye çalışıyor musun? Herhangi bir e, müzik aleti e, çalmayı düşünüyor musun? Bağlama çalmaya çalışıyorum. Bağlama eğitimi alıyordum. Aslında pandemi nedeniyle biraz sekteye uğradı. Önümüzdeki süreçte tekrardan yoğunlaşmayı düşünüyorum. E, peki aldığın eğitimlerden söz eder misin? Nerelerde e, müzik eğitimi aldın? Öncelikle Türkiye Folklore Kurumu'nda e, repertuar dersleri aldım bir sene ve koro'da bulundum. Orada e, korislik yaptım aynı zamanda. E, sonra e, Gürcü Sanat Evisi çok sesli korosuyla tanıştım. Gürcü müziği de bu toprakların gerçekten çok e, ilgimi çeken bir e, yönüydü. Çok sesli müzik, polifonik anlamda e, bütün seslerin bir arada kendini ifade ediş biçimleri itibariyle de gerçekten ilgimi çekiyordu. Üç sene İberia Özkan Melaş Vili eğitmenliğinde o koro, koroda bulundum. Ardından da Daphne Kadın Korosu, onlarla birlikte iki yıla yakın çalışmalarımız oldu. Bunun dışında da bazı konserler ve etkinliklerde. Çeşitli arkadaşlarla bir araya gelerek grup kurarak geçmişte yaptığımız çalışmalar da oldu. Ve pandemi öncesinde de Ezgi Dostları adında bir grubumuz var. Onlarla da İstanbul'da İzmir e, ve Almanya'da konserler yaptık çocuklar yararına. E, yani maddi imkansızlıkları e, var olan çocuklara dayanışma amaçlı konserler düzenlemiştik. E, ve kısa süreli aslında şan eğitimleri de aldım diyebilirim. Sırada hangi türkü var? Bir türkü arası daha verelim mi Yeşim. Evet verelim. Suya Gider Allı Gelin Has Gelin. Bir Ankara türküsü. Seghah makamı. Öyle güzel bir türkü dinleyelim. Tamam. Topukların nokta nokta Bas gelin, bas gelin, bas gelin ama Topukların nokta nokta Bas gelin, bas gelin, bas gelin ama Bu güzellik sade sana bas gelin gel bu güzellik sade sana has geli, has geli. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım ama ellerinik köyünde garip kaldı. Ama. Bilmiyor mu benim sana yandım Yandım, yandım ama Ellerini köyünde garip kaldım Kaldım, kaldım ama dal durum dal gider su testisi Daldurur.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 Kaldım, kaldım, kaldım ama Bilmiyor mu benim sana yandım Yandım, yandım ama Ellerini köyünde garip kaldım Türkiye'de müzisyen olmanın zorlukları nedir Yeşim? Öncelikle şunu ifade etmeliyim Ercüment abi burada. Aslında müzisyen olmak isteyen gençlerin bence en büyük kapı daha baştan müzisyen olmaktan vazgeçmek oluyor. Çünkü hiçbir sosyal güvencesi yok, ee, geleceğe dair hiçbir... E, Plan yapma özgürlüğü taşımıyoruz maalesef. Dolayısıyla ben de mesela hiç profesyonel anlamda müzisyen olmayı düşünmedim. Hep başka başka iş yerlerinde çalıştım. Yaşamımı devam ettirmem gerekiyor çünkü. Ve birçok müzisyen arkadaşımın da bu durumda olduğunun farkındayım. Zaten senin yazında da belirttiğin gibi aslında bu... Pandemi öncesinde de var olan bir sorundu. Pandemiyle birlikte derinleşti ve daha çok ifade edilmeye başlandı. E, keşke böyle ifade etmesek tabii ki yani e, birçok müzisyenin intihar ettiği haberlerini duymasak. E, bunun yani hakikaten Türkiye'de müzisyen olmak zor bir kere müzisyenlik zaten bir meslek olarak görünmüyor hem aslında toplum içinde insanlar arasında görünmüyor devlet nezdinde de görünmüyor keza bunu şeyden anlıyoruz yani en son çalıştığı yer belge belge istemesi çalıştığı yere dair belge istemesinden de anlıyoruz. bu yardım yaparken değil mi devlet evet, yardım verecek evet. ve devlet yardım yani bordrolu gibi düşünüyor herhalde müzisyenleri ee, e. evet evet kesinlikle ee, yani hakikaten zor umarım bu zorlukları e, daha çok dayanışma e, yaparak aşabiliriz yani bu anlamda bu dayanışma yaşatır konseri çok önemliydi hakikaten çok önemli bir çaba ben tekrardan hem sana hem de emeği geçen herkese çok teşekkür edeyim buradan da e, böylesi dayanışma ve tabii bunu e, meslek örgütleriyle birlikte bunun bir meslek olarak görülmesi algısını da yaratabileceğimiz e, zeminleri de yaratmayı, konuşmak, tartışmak ve bunun için de çaba sarf etmek gerekiyor Elbet. diye düşünüyorum. Yani bu dayanışma konseri önemliydi ama yani bunlar kalıcı çözümler getirmiyor. Yani yüz binlerce insanın varlığından söz ediyoruz müzik sektöründe. Yani sadece müzisyenler yok yani. O anlamda çok daha kalıcı çözümler üretmek gerekiyor. Yani dayanışma konserleri, dayanışma hareketleri, eylemleri elbette ki önemli ama son derece yetersiz. Bu bağlamda yani hem Kültür Bakanlığı'nın hem de yerel yönetimlerin bu işe biraz daha önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca müzisyenler de kendi aralarında alternatif örgütlenme Evet, modelleri tarzları da yaratmalılar diye düşünüyorum Umarım Umarım yani bu bir bağlamda bir anlamda çözülür bu sorunlar birlikte müzik yaptığın arkadaşlarım var ben YouTube kanalından izledim birçonu onlardan bir örnek dinletelim mi inicilerimiz evet, olur ee, bahsettiğim Ezgi dostları grubunda gitar çalan Mustafa Kemal Yılmaz onun da kendi özel çalışmaları var. Bazı çeşitli şiirlere besteler yapıyor. Hatta yakında bir albüm çalışması da çıkacak diyebiliyorum. Onunla kaydettiğimiz bir Pir Sultan Abdal türküsü, Sivas Yıldızeli türküsü. Dostum Dostum'u dinleyelim. <gülüyor> içerin <Gülüyor> geldi No my us ton Adnan abiyle tanışmanız nasıl oldu Adnan Genç'le e, Yeşim. Adnan abi aslında ben Adnan Genç adını Adnan abiyle tanışmadan evvel duymuştum. Biz e, aynı iş yerinde çalışmışız farklı zamanlarda ve oradan tanıdığı insanlar vardı. Benim halamla da e, yakın ve samimilerdi. Yani halamdan zaten çok... ...ça duyuyordum kendisinin adını. Sonra e, o iş yerinden ayrıldıktan sonra ben e, Kadıköy'de bir kültür merkezinde çalışmaya başladım ve 8-9 ay orada bulundum. E, Adnan abinin Üç Deniz Kitap Evi dönemleriydi o dönem. Erhan'la birlikte Kadıköy'deki bir e, kitap evi. E, orada hemen hemen her gün kendisiyle görüşür haldeydik. E, böyle bir tanışıklığımız başladı ve sonrasında da Devam etti. Tabii yer yer görüşemediğimiz zamanlar oldu. Ama biz pandemi sürecinde e, her gün neredeyse aslında birçok e, arkadaşı, dostuyla da olduğu gibi bir şekilde iletişim halindeydik. E, dolayısıyla eksikliğini inanılmaz çok hissediyorum. Tahmin ediyorum, tahmin ediyorum. Hatta son günlerinde yine sen yanındaydın hatırlıyorum bir gece e, hı hı. Covid şüphesiyle hastaneye yattığında seni aramış hemen. Sen de beni evet. aramıştın bu akşam yani çok evet. zor ve sıkıntılı günlerde ve sonra ne yazık ki hayatını kaybetti Halden abi. Evet ee, maalesef de... göremedim o günde tabi maalesef pandeminin de böyle <gülüyor> zamanlarını yaşamış olduk maalesef maalesef Bir küçük Türk arası daha verelim hangi Türkü <gülüyor> dinleyeceğiz işim. E şimdi bir muzaffer saharıözen derlemesi Şanlıurfa türküsü harman yeri Sürseler dinleyelim Şimdi daha hangi türkü var yeşil. Ee, şimdi İlimon Ektim Düze türküsü var. Ee, bu Orta Anadolu türküsü daha çok İlimon Ektim Taşa olarak da söyleniyor aslında. Ben yine Kadriye Latifova'dan dinlediğim versiyonu, versiyonuyla söylemek istedim. Şimdi istersen onu dinleyelim. <gülüyor> amanın bitmedi kaldı gül sevay amanın bitmedi kaldı gül sevay kız ben seni alırım melim on yaramdan kız ben seni alırım melim on yaramdan amanın ayrılık geldi bi sevay amanın ayrılık geldi bi sevay Mum mum geldi vay yandı da yüreğim kar geldi vay Yarım beyaz kolları elim on yaraman, amanın sarıldıkça der geldi vay, amanın sarıldıkça der geldi vay, elim onun dediğimler geldi vay, yandı da yüreğim kar geldi vay. Amanın aşık oldum ben sana vay. Amanın aşık oldum ben sana vay. İkimizin derdini limon yaraman. İkimizin derdini limon yaraman. Amanın yazdıralım permana vay. Amanın yazdıralım permana vay. İlimonum dedim nar geldi vay Yandı da yüreğim kar geldi vay Sarıldıkça der geldi vay, abanın sarıldıkça der geldi vay. İlimonum onum dedimler geldi vay, yandı yüreğim kar geldi vay. İlimonum onum dedimler geldi vay, yandı yüreğim kar geldi vay ve uzun vadede hedeflerin ne Yeşim? Yani, e... Dediğim gibi bu 2-3 tane derleme gibi derleme diyebilir miyim tabi bilemiyorum ama <gülüyor> onları kaydetmek istiyorum bir de e, yani e, kendime ait birkaç şarkı var onları kaydetmek ve bir albüm yapmak isterim elbette <gülüyor> peki şey e, yani radyo senin hayatındaki yeri nedir radyonun? kısaca söz eder misin? radyo dinler misin? gün içerisinde A ee, e ya da çocukluğunda radyo senin hayatın neresindeydi bugün nerede şöyle aslında benim çocukluğuma çok rastlamıyor radyo ee, yalnızca e, çünkü benim çocukluğumda daha çok tek kanal televizyon vardı ve dedem sürekli TRT'yi izlerdi oradaki türküleri hatırlıyorum ama köye gittiğimde radyo çokça dinlenirdi. Oradan tabii bir aşinalığım var. Fakat sonra işte bu benim müziğe olan ilgimi fark etmemle birlikte radyoyu daha sıklıkla dinlemeye başladım. Daha alternatif radyoları bulmak oradan dinlediğim türküleri, bilmediğim türküleri not alıp hemen e, onları araştırmak gibi böyle çabalarım oldu radyo. Gerçekten bu anlamda çok besleyici oluyor. E, son zamanlarda da aslında uzun zamandır, yıllardır Açık Radyo dinliyorum yani gün içinde. E, böyle hem bir iş yaparken aklıma gelen ilk şey radyo dinlemek oluyor. E, bu anlamda çok besleyici her, e, her açıdan aslında Açık Radyo'nun Besleyici tarafları sadece müzikal anlamda değil, benim başka e, duyarlılık taşıdığım mevzularda da örneğin şey e, daha çok e, içselleştirmemi sağlıyor meseleleri. Örneğin türlere yaşam hakkı. iklim meselesi veya değil mi? Evet, evet iklim meselesi. E, önemli bir, zaten başka kanalda yok gibi şu anda maalesef izleyebileceğimiz alternatif veya dinleyebileceğimiz. Hmm. Peki, sen bir kediyle aynı evi paylaşıyorsun. Yani nasıl bir duygu? Kediyle aynı evi paylaşmak ve e, aslında hep düşündüğüm bir meseleydi. Pandemiyle birlikte bana arkadaş oldu sağ olsun ve gerçekten çok iyi geldi Ercüment abi. İyi ki gelmiş, çok iyi hissettiriyor bana. <gülüyor> gerçekten öyle. Güzel bir ee... duygu. Bir şey soracağım, Bu hani Adnan Genç bir videonu yollamıştı işte senden söz ederken bana orada elindeki Rezdali türküsünün sonunda Kadriye Latifova'ya bir gönderme var. Söz etmek ister misin senin için neydi önemi bu türkünün ve Latifova'nın? Ne diyebilirsin Yeşim'cim? Kadriye Latifova'yı ilk duyduğumda gerçekten inanılmaz beğendim. Ee, ve günlerce dinledim diyebilirim sadece onu dinledim günlerce ee, ve hem sesi e, hem de o müziğin kendi içindeki ahengi başkaydı ee, ya biraz müzik hakikaten aşk meselesi gerçekten o aşkın içine dalınca da bir umman gibi onun içine daldıkça da dalmak istiyor insan yani ee, Dolayısıyla bir de kadın sesleri çok ilgimi çekiyor. Ee, bunu tabii kadın veya erkek sesi olarak müziği ayrıştırma anlamında söylemiyorum ama e, mesela müzik tarihine baktığımızda da dünyanın evrenin anlamlandırılması aslında müziğin e, tarihiyle de paralel ilerleyen bir serüven. E, kadınların da bu anlamda çok önemli katkılarının olduğunu düşünüyorum. Maalesef... E, tarih yazıcıları çok bunlara yer vermemişler. Evet. O yüzden içimde bir hassasiyet var kadın seslere dair. İşte Kadriye de o geçmişteki yetmişli yıllardaki o bütün insanlara Bulgaristan'daki her insana o kadar etki etmiş ki o et, bıraktığı etki bende de çok etkileyici oldu. Dolayısıyla tarihten bir sesti benim için o anlamda... Çok... Güzel. Azim bir sonu var yani 34 yaşında işte 1962'de trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Evet, ee, yani çok evet, kısa bir evet. döneme sığdırdığı çok güzel bir şey çalışması var işte yani 500'e yakın türkü seslendirmiş. 200 evet. civarında ıı, türküyü kayıt altına almış. Kayıt altına almış. Evet. şarkısını. Evet böyle azim bir o sonu Şeyi söylemek istiyorum aslında. çok hı hı. Bunu mesela ben elinde Kirez deli, türküsünü kaydettikten sonra fark ettim. 34 yaşında vefat etmiş. Ben de bu türküyü kay, Merih Aşkın'la kaydettik. Kaydetmeye başladığımda 34 yaşındaydım. Yani benim biraz aslında müziğe ciddi anlamda başlamam onun bitimi gibi olmuş. Böyle bir tesadüf de oldu. Sonra yani... Bir hüzün hissettim elbette bunu e, fark ettiğimde. Kendisi önemli işler yapmış. E, dinleyicilerimiz senin yaptığın e, türkü kayıtlarını, şarkı kayıtları nereden izleyebilir? Onlara bir sosyal medya... Adresin var mıdır? Verebilir misin? YouTube'a atıyorum kayıtlarımı. Yeşim Kantekin yazarak YouTube'a aslında kanalıma abone olup oradan da dinleyebilirler. Ayrıca Instagram'dan ve Facebook'dan ve Twitter'dan da e, yeni bir çalışma yapmışsam paylaşıyorum. Orada da Yeşim Kantekin adıyla bulunabilir. Tamam, peki. Ee, ama tabii herhalde e, ben en azından e, bir albümden dinlemek istiyorum bugün hem güzel sesini hem e, işte ne diyeyim, kendi çalışmalarını yöresel araştırdığın Tokat Yöresi türkülerini umarım o da bir gün olur e, Yeşim. Umarım Ercüment abi. Çok teşekkür ederim. Son söylemek istediği bir şey var mı dinleyicilerimize? Ne demek istersin? <gülüyor> Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım e, daha güzel bir dünyada ve bütün canlıların Eşit, özgür olduğu bir dünyada yaşayabiliriz. Ve bolca şarkılar söyleriz. Çok teşekkürler. Umarım. Çok sağ ol. Davetimi kırmayıp geldiğin için, güzel türkülerini, şarkılarını bizlerle paylaştığın için. Ee, umarım yeniden ben bir için. araya gelelim. Abilden sonra olur mu? Hani olur. E, Mesela albümünü konuşuruz bir sonraki programda umuyorum. Gelin ee, albümünü. Evet, Umarım, dilerim ben de. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağol. Görüşmek üzere de. Görüşmek, Görüşmek üzere. Sağol Yeşim. Görüşürüz. Bugün de Babil'den sonra programın sonuna geldik. Bugün programda çok sevdiğim genç bir müzisyen arkadaşımı, sevgili Yeşim Kantik'ini konuk ettim. Onunla müzik yaşamı üzerine muhabbet ettik. Güzel sesinden güzel türküler dinledik. Tanışmamızla ...vesile olan ve geçtiğimiz ay hayata veda eden sevgili abimiz Adan genç Adan gençin kulaklarını çınlattık. Bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programın başında Kadriye Latifova'dan bir türkü dinlemiştik. Elinde kirez dalı. Programın sonunda bu türküyü bu kez sevgili Yeşim Kantekin'in sesinden dinleyeceğiz. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize sağlıklı ve huzurlu geçireceğiniz bir hafta diliyorum. Esen kalın.